Hayırlı akşamlar Bayram temizliği yapmışlar herhalde Bizim mikrofon Duruyor ama baktım ses yok Hayırlısın inşallah <gülüyor> Kemal nasıl gülüyor değil mi? Kardeşler, Allah gecenizi mübarek etsin. Hı. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepiniz emanet Akif sen de hoş geldin, bayağı özledik. Geçenlerde o indim, epey aradım ama ulaşamadım herhalde. Mesaj atmışsın. Nasip demek ki. gelmeden aradım. Orada aradım. Açan olmadı. Mesaj attım. Nasip artık. Aleykümselam Rabbim Tala Berekat. Hoş geldiniz. Allah yardımcınız olsun. <gülüyor> rahat razı olacağı amelleri işlemeyi yapınca nasip etsin Kemal devam etseydin aslında biraz dinlesem hoş olurdu. İnşallah hayır getirir. Hayırlı saat. Allah razı olsun. Eee Aleykümselamun aleyküm ve rahmetullah geçenlerde bir yere gitmiştik Musa adamların sormuş olduğu sorular çok acayipti hepsi birer müşrihit hepsi birer Kur'an'ın tercümanı, Kur'an'ın talebeleri hikmet nurları ama Allah Resulü ve vesselamın sözlerine gelince hepsi bir acayip bir tepki veren bir acayip anlayan yani çok ilginç insanlardı onlara bir soru yönetmiştim o kadar zorlarına gitmişti ki siz sünnetin vahiy olduğuna iman ediyor musunuz dediğimde çok ağırlarına gitmişti bu soru yani peygamberin sözlerinin o nefsinden, hevasından konuşmaz o söyledikleri vahidir dediği Allah Azze ve Celle'nin ve o Resul'ün yaz yaz bu ağızdan haktan başkası çıkmaz dediği o Resul'ün sözlerine öyle tepki gösterdiler ki eğer insanın gönlü kara, gözü karaysa ona bunu anlatmak çok zor çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Ve kafirlerden bahsederken de kulakları var duymaz. Gözleri var önlerine perde çekmişizdir. Gönülleri var Erdelidir, anlamazlardır. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Ramazan boyunca yapmış olduğumuz şöhbetlerin üzerinde dikkat ederseniz hep edep, hayal, ahlak hep bunların üzerinde durdum. Amin. İnsan erdemli olmalı. Fıtratını bozmamalı insanın fıtratı bozulduğunda ahlakı bozulduğunda dine dönmesi de çok zorlaşıyor. O kadar zorlaşıyor ki e, anlama güçlüğü çekiyor. Mesela o gün o insanlara e, hadislere şaşı bakan o insanlara siz nasıl oluyor da Kur'an'ı kabul ediyorsunuz? Ben şaşıyorum. Dedi. Olur mu dedi bu Allah kelamı dedi. Doğru dedim. O Allah kelamı da. Size kadar geldiğini, nasıl geldiğini ben bir türlü anlayamıyorum. Kim getirdi bunu? Kim yazdı demeye sorulara başlayınca oldukları yerde kaldılar. Onlara birkaç da şüphevari soru sordum. İnkar edin lan bakayım şimdi. İnkar edin şu Kur'an'ı inanın dondurar kaldılar. Söyleyemiyorlar. Çünkü Kur'an'daki kabul şartları Allah öyle bir bağlamış, öyle bir tuzak kurmuş ki bu alçaklara Kur'an'ın kabul ve reddeki ölçüsüyle sünnetteki kabul ve ret ölçüsü aynı biliyor musunuz? Sünnete şaşı bakıp inkar edenlerin aynı zamanda Kur'an'a da aynı şekilde şaşı bakıp inkar etmeleri gerekir. Allah hidayet etsin. Allah doğruyu göstersin diyorum. Başka bir şey demiyorum. İlginç vakalar var. Hem pınarı pis kabul edecek, hem de gelip o pınardan içecek. Yok arkadaş. Allah diyor. Allah'la Celsun'un arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte kafirleri ta kendisi bunlardır. O yüzden bu tip insanlarla konuşmadan önce, aynı İbrahim aleyhisselam'ın Allah'a bir sorusu var delilsiz hareket etmeyeceksiniz. Özelden yazan kardeş buyurun sorun. Ben sorun diye bir şey demedim. Sormak istediğiniz varsa buyurun sorun. Rabbimiz mağfiret etsin kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam şunları nasıl delilteceksin diye sorduğunda dikkat edin. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde bir sorusu var. İnanmadın mı? Bakaradaki ayeti yakaladınız mı? İnanmadın mı diyor. İnadım ya Rabbi. Ha. Sünnet vahiy mi? Evet derse sorduğu her soruya cevap verirsin. Ama önce evet diyecek. İbrahim evet dedi. Allah Azze ve Celle de ona ne yaptı? onun anlayacağı, kalbinin mutmain olacağı bir şeyleri gösterdi. İnandım ya Rabbi dediğinde Allah Azze ve Celle de halilim dedi. Kalbi mutmain olsun diye insan soru sorabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama kalbindeki şüpheyi atmak için yapılan soruya cevap verilmez. Aynen Ömer'in yaptığı gibi, bizim Musa'nın da yaptığı gibi Ömer hurma dallarını ne yapıyor? Kesiyor. Abdullah bin Sabik gelince kafasına kafasına, kafasına kafasına çakıyor böyle. Abdullah artık canı ince yanınca, ey Ömer diyor öldüreceksen bu adam gibi öldür, eziyet etme diyor. <gülüyor> Ömer diyor ki ben sana eziyet etmiyorum ki diyor. Şükürce de yapmam. Kafamdaki pis fikirler çıkarıyorum diyor. Onun ise bazılarına da Ömer lazım. Bazıları laftan anlamıyor. <gülüyor> evet. Şu güzel günler hiç bitmese değil mi kardeşlerim? İnanın, insan son günlere geldikçe bir hüzün kaplıyor. Rabbim hepimizi bağışlasın kardeşlerim. Allah hepimizi mağfiret etsin. Şu yazmış olduğum hadis-i şerifi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesi madem bin geceden hayırlı o zaman Rabb'ımıza nasıl yalvaralım dediğinde sadece yapmış olduğu tavsiye şey bu. Sen bunu çoğalttır. Sen bunu çoğalttır. Allah'ım sen çok bağışlayasın bağışlamayı seversin bizi günahlarımızı bağışlar diyor Şimdi söz doğru da Fırkan, e, işte, cehaleti önemli cehalet biliyorsunuz umumen mazerettir Biz hariciler gibi davranamayız mürciyeler gibi de cıvıdıkça cıvıyamayız ona dikkat etmemiz gerekiyor güzel günler geride kalmaya başladı kardeşlerim. Aleyküm selam ve mutluluklar Hoş geldiniz. Ramazan hakikaten çok hafif, çok rahat, çok bereketli geçti. İnşallah hepinizin de öyle geçmiştir. Yani ne zaman başladı, ne zaman bitti, ben hiçbir böyle bir zorluğunu görmedim. Hüseyin abiye sordum derken Hüseyin Tüley mi sordunuz? Ebu Sıraç Ayhan sensin değil mi? Yok. Tamam tamam. Tamam. Tamam Kardeşim. Aslında bu meseleler çok anlatıldı bu Sıraç. Hakikaten çok anlaşıldı anlatıldı. Defalarca üzerinde duruldu zannedersem. Hakikaten çok da teşekkür Eğer çok acil değilse bunu daha sonra atlat daha hoş olur. Nereye bakayım bunun için Hayır hayır Şimdi tam öyle bir soru sordun ki <gülüyor> aslında devamlı durduğumuz bir mesele ama ben böyle bir gecede bunun üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü Ramazan ayı hep af, mağfiret dileme, günahlardan arınma, rahmete ermem, günahların toplumu olan yansımaları, toplumları nasıl helak edilmiş onlara, Sor bakalım Türkistan sen de sor bakayım. Aklıma gelen bir vahayı anlatayım. Bir gün İmam Mali'nin meclisine geliyorlar, soru soruyorlar. İmam Mali anlatıyor, anlatıyor. Allah'ını seve çıksın diyor. <gülüyor> Soruyu kessin diyor adamlardan bir kısmı çıkıyor. Sonra gene soru soruyorlar. Resulü seven diyor, çıksın diyor. Evet. Allah razı olsun. Nazıyetsen de seydalarla, seyitlerle, şereflerle <gülüyor> başım belada. İmam Malik anlatıyor, anlatıyor. Sonra yine sorular başlıyor. Dinini seven çıksın diye, Yine anlatır. İmanını seven çıksın diye. En son orada hakları atın bunları diyor. Allah'ı, Resul'ü dini, imanı sevmedikten sonra neyi sever bunlar diyor. Çok soru sorduklarında hoca Ve İmam Malik'e sorulan yüz sorudan Üçüne ya da dördüne cevap verirmiş. Geri yanına hep bilmiyorum dermiş. Hakikaten çok ilginç insanlar. Şöyle düşündüğünde neden bilmiyorum diye cevap verdiğini insan yıllar sonra anlayabiliyor. Bazı meseleler var kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. E, düşünün Allah Azze ve Celle kitabında peygamberlerin kıssalarını anlatır. Hatta öyle ayetler vardır ki Allah'a mı dersiniz? Biz kitapta şüphe duymadığımız halde, biz kitabın Allah kelamı olduğunu bildiğimiz halde neden Allah Azze ve Celle böyle dedi dersiniz? Biz sana Nuh'un kıssasını anlatırken sen orada değildin diyor. Bunlar onu işlerken sen onun başında değil mi? gibi ayetler vardır. Allah Azze ve Celle küçük demeden, büyük demeden bütün vakalar bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Öyle insanlar vardır ki bu vakıaları inkar edebilir. Bunlar geçmişin masalları diyebilir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda çok ayrı, çok yönlü kendisiyle ailesiyle kavmiyle olan birçok mücadelesi var. Onların hepsini ayrı ayrı ele alıp ayrı ayrı incelediğinde insana hakikaten çok fayda veriyor. O kadar fayda veriyor ki yaşadığı bir ortama bakıyorsun İbrahim Aleyhisselam'ın ortamına bakıyorsun yaşadığı ortamda acaba kime gideyim, kime öğreneyim e, kime sorayım doğru dini nasıl anlayayım tipinde hareket ediyorsun İbrahim'in oturup ruhlar alemindeki verdiği bir sözün e, tezahürünü Rabb'in varlığını bilip tanımaması Rabb'ını tanımaya çalışmasını görüyorsun ve bunların akabinde Allah'ın vermiş olduğu Azze ve Celle'nin fıtri hasletlerle muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak. Muhakkak ki Rabbim bana kendini bildirecek. Ben kavminin peş koştuklarından biriyim demesi ve fıtri hasletlerle güneşe, yıldıza, aya galehaze Rabbe işte bu benim Rabbim'dir demesi ve akabinde Allah Azze ve Celle'nin o hiçbir zaman müşriklerden olmadı sözünü söylemesi yani bunların hepsi bizim için çok ilginç vakalardır. Halbuki bugün o sözleri söyleyen bir insana direkt kafir denir. Yıldıza, aya, güneşe, Rabbim diyen, ilahım diyen birisi Allah'ın yerine ilah tayin etme sasebiyle kafir olur. Ama Allah Azze ve Celle İbrahim'e o bir muvahhiddi diyor o asla şirk koşmadı diyor bunları güzel yakalamak gerekir bu da gösteriyor ki bildirilmeyen öğretilmeyen e, ve insanlara bu tebliğ edilmeyen bir vakada kim olursa olsun bu İbrahim dahi olsa o mazurdur ve buna rağmen İbrahim asla müşriklerden olmadı derken bunu da yakalamak gerekiyor neden bu kelimeyi kullanıyor bütün peygamberlerin yaşantılarına baktığımızda hepsi apayrı bizim için bir örnek bir Süleyman Aleyhisselam'a verilen o kadar nimete bakın o nimetin belki binde biri karına verildi debdebe içinde azgınlık gösterdi azdı insanlara karşı ne yaptı? gururlandı, kibirlendi, yerin dibine baktı. Bir hamana bakın, kendisine verilen bir orduyla şişti. Yüksek yüksek kuleler yaptı firavuna. Niye? Allah'la savaşacak. Firavun, o kadar güç, kuvvet sahibi oldu. Ne oldu? Rabbuna hamd artması gerekirken, oturdu, isyanı seçti ve ben sizin ilahınızım dedi öldürmeye ve delirtmeye kader olmayan ilah olamaz ki kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam tek tek kendi akrabalarını saydı kendi kızını da saydı vallahi malımdan istiyorsanız size vereyim ben buna maliyim ama ahirette benim size hiçbir faydam dokunamaz ancak iman etmeniz, Allah'tan geleni tasdiklemeniz dedi. Ey kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Namazını kılmadığın müddetçe benim bile sana faydam dokunmaz dedi. Ama bugün öyle insanlar çıkmıştır ki, peygamber suyundan olduğunu iddia ederek, her tarafta adeta, arkadaşımızın da yazdığı, gibi saltanatlık imparatorluk kurmuşlardır öyle ki inanın kızları yıkamaz çok ilginçtir yani kadınları kızda eden insanların hepsi lüks içinde saltanat içinde yaşarlar adeta insanların işini yapmaktan yarışırlar yine iplik nedir insanların oyunların literatüründe bile yoktur Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evde nasıldı diye Ayşe annemize sorulduğunda o kendi söküğünü dikini, kendi diken ev işlerinde yardım eden ve en hayırlı olan insanlardandır diyor. Hiç kimseden kendi yapacağı işler konusunda yardım almayan birisiydi. Allah hepimize mağfiret etsin. Öyle uydurma, öyle şeyler yapmışlardır ki bugün öyle bir saltanat, öyle bir imparatorluk kurmuşlar ki, sınırları bile belli değil. Öyle içimize karışmışlar ki, aynı Vatikan gibi. Vatikan'ın da bir ordusu yoktur ama hepsinin üzerinde nüfuzu vardır müşrik ve kafirlerin. Aynı tasavvuf veya seyid, şerif geçinen insanların da, aynı Vatikan gibi Muhammed ümmetinin içinde korkunç nüfusları vardır. İslam'a sonradan girmiştir ama öyle bir ayrık otudur ki öyle bir insanların içine girmiştir ki Allah bizlere mağfiret etsin ayıkla ayıklayabilirsin Allah inancını bozmuş, peygamber inancını bozmuş, kitap inancını bozmuş, sahabe inancını bozmuş, kardeşlik inancını bozmuş, ilmi bozmuş yani öyle bir hale gelmiş ki reddetsem direkt geldi. İsa Kardeş de yanımdaydı. Ben gene canlı sohbet ederken adam hemen oturdu. Bu tip insanlara baktığınızda dili şişer. Konuşmazsa çatlar bunları. Baktım ihtiyar konuşacak yer alıyor. Mikrofonu şöyle getirdim. Önce kayda almadım. Baş tarafını kaydalaydım. Ee, Kardeşin sorduğu soruya tam cevabını o veriyordu. Sonra kayda aldım. Alayım almayayım bir telettüt ettim. Adam 82 yaşında. İbadet bile hiç şey değil. Ezan okunuyordu. Siz namaz kılacak mısınız? diye yani Benim için önemli değildir. İsa yakalamadı orayı. Yani adamlar için artık şey de kalkmış. Eee ibadet de kalkmış. Onlar artık nefsine diyorlarsa o makama geldiklerinde artık ibadete de ihtiyaçları yok bunlar. O kadar satmışlar. O kadar inanmış ki bu tasavvufa ve o artık kendine göre Allah dostu dediği insanlara bunu coşturdum iyice. Önünü açtıkça bu coştu. Önünü açtıkça coştu. Aleykümselam ve Alhamdülillah. Tabi arada diyorum. Sen diyor şimdi bunu söylediğinde kendi çocukların falan inanıyor mu? Mümkün değil diyor. İnanmaz bunlar diyor. Ben de tabi diyorum. Ve bu çağda yaşayıp bu kadar teknolojinin içinde olan e, insanların bunları kabul etmesi mümkün değil değil mi diyorum. Tabi diyor bunlar kabul etmezler diyor. Yani Adam o kadar güzel inanmış ki saf böyle gönlünü öyle bir kaptırmış ki o doğru diye onlara tamamen o safsatılar anlatıyor. Yani adamın kafayı kessem içinden gene kanı fışkırır. Ben buyum ben buyum ben buyum diye fışkırır. O kadar yani. Allah imandan ayırmasın. Maalesef e, bu tip insanlar olduğu gibi bunlara uyanlar da olacak kardeşlerim. Onun için dinde dinde hep bir yakınlikten bahsedilir. Yani ilimden. La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından birincisi bilerek söylesinler. Diyor. Bilerek. Yakinen. Kim yakinen, şek, şüphe duymadan La ilahe illallah derse cenni diyor <Gülüyor> hayır olun inşallah makozbik ben gönenliğe artık hakkımı helal etmiyorum boşver adını anla çünkü beni tekfir etmiş bana kafir demiş ve çok ağır küfür etmiş akabimde Hem de bir ramazan ayında Musa da şahit buna. Ben hakkımı helal etmiyorum. Özellikle de yazdım. Gönemini. Benim çok eşeklere ihtiyacım var dedim. Taşı. Salih işle. Çok salih işi. Ahirete kadar da bunu eşek gibi taşı. Hepsini alacağım dedim. Benim gibi bir Müslümana hem kafir demiş hem de ağza alınmayacak, çok ağır hakaretlerde, küfürlerde bulunmuş. Bunlar kayıtlı. Ve şu ana kadar, hiç daha alabiye bir terbiyesizlik yapmadım. Yapmam da, yapmam da, ben hiçbir zaman alabiye terbiyesizlik yapmadım. Benim, akabimde, hiç, hiç şeyim olmadığı vakalarda bir şeyler gelişmiş, değişik isimlerde girmiş, odadan atılmış, geçen gün sohbet ederken de geldi aynı şekilde. E, La cinlendi mi dedim? Vaka'yı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben böyle sohbet ederken birisi bir yazı yazdı gördüm onu kardeş dedim tanıdığım birisi öğretmen bir arkadaşımız bu söz hoş değil dedim yani görebileceğim meseleyi izah edebileceğim birisiydi Ankara'dan bir arkadaş ben sohbeti devam ederken arkadaş altına şu yazıyı yazdı onu gördüm ben sonrasını pek hatırlamıyorum hocam dedi bu İbn Teymiye'nin sözü dedi İbn Teymiye bu sözü söylemez dedim yani Mu'tezile'nin hiçbir sözüydü yani cümlesi i̇bn deyince ben de o anki ruhaniyetle neyse bakarız dedim ben geçiştirdim. Sonra selametle elin diye gömen hali girmiş. Yok gündem değil pot, e, potkal. Arkadaşlar bilsin diye söylüyorum. Çünkü bunu çok üretmiş, bugün oda da açmış. Hakkı abim de falan baya bir hakaretle bulunmuş da. Az bir anlatayım. Sonra Kadir Gecesi'yle alakalı vakalara gireceğim inşallah. Sonra birileriyle bunlar yazışmaya başlamışlar. Ben bunun hiç farkında değilim bak. Ben Allah her meselede şahit kılman. Gönül melabe zaten hiç dikkat etmem yazdı yazılara. Sonra Dahak mı? Ebu Muaz mı? Birisi Atmış bunu. Ben bir gün sohbet ederken girdi ağzına geleni sayıyorum iki yüzdüsünüz de siz münafıksınız da girdi mi hoş geldin dersiniz de akabinde atarsınız da falan la ilahe illallah ya ala bir cinlendin dedim ya gecenin bu saatinde sen neden bahsediyorsun ya bırak dedim şu meseleleri Habire daha orada herif kurmuş da kurmuş kurmuş da kurmuş ya bırak dedim ya bırak şu işleri yok bir sürü bu tip şeylerde arkamdan münafık demiş 200 demiş, habis demiş kaydetmişler bunu bunu duyunca ben de şu odanın huzurunu bozmasın diye geçen günü sohbet ederken attım çünkü girer girmez gene aynı habistini yapacak ondan sonra tutmuş, söğmüş bir sürü şey demiş ben de özeline yazdım önce git bir tedavi ol kendinden bir barışık ol Hakikaten hayırlı birisiyse ben seni tedavi olman isterim. Bu hem kendin için hem de Müslümanlar için hayırlıdır Yok, hakikaten akıllı olduğunu söylüyorsan o zaman çok hayır işle. Ben Müslümanım, kafir değilim. Dedi. Ben Müslümanım. Ben kafir değilim. Bana kafir demişsen ki sözlerim bu dedim. Çok hayır işle. Benim hayır amellerimi, salih amellerimi taşıyacak eşeklere ihtiyacım vardı. Sen bunu çok taşı. Senin gibi çok eşeğe benim ihtiyacım vardı. İnsan üzülüyor ya. Hakikaten benim Ali abi ben yüzünü daha hiç görmedim. Tabi Sayıp Hocanın eniştesidir. Daha hiç yüzünü görmedim. Ne muhatap alırım, ne bir şeyim var ama insan üzülüyor neyse Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Rabbim hepimizi aff mağfiret eylesin Allah gazabı uğrayanlardan değil hayırda yarışanlardan eylesin aleyküm selam ben Ali abinin beni tekfir edene kadar söylediğini olur sorsun ben hep hayırdanmıştım arkadaşlar kardeşi kırmızılamayın inşallah kötü bir söz söylemedi anladığım kadarıyla yanlış anladınız hayır inşallah Allah hepimize muhafiflet etsin inşallah bu sözü burada noktalayalım İmam Şafi'nin dediği gibi onlar kılıçlarını kana buladılar eee biz de dillerimizi kana bulamayalım. Hayrola inşallah. Estağfurullah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden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 Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur.